Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 16 Haziran Perşembe, yıl 2011, ay 6, gün 167, Hızır 42. 1432, Hicri, Recep 14, 1427, Rumi, Haziran 3. Güney rüzgarlarının esmesi, yağmur. Günün tarihi, 48 yıl önce bugün, 16 Haziran 1963'te, ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, Vostok 6 adlı gemiyle uzay gemisiyle uzaya fırlatıldı. Yemek listesi gün 167. Püreli kadın budu köfte, kabak kızartması, salata, kompostun. Büyük, Büyük Saatli Marif takımı. She's nice Bring your fans And we'll all go into town Merkez Açık Radyo Bursa 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madra, Mahir Ulgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. In the Summertime adlı parçayla da Mangocey'den dinlediğimiz bir yazada günaydın demek istedik. Hala havalar aslında gayet limoni. Bir gün iyi bir gün kötü. Evet. Ve bunun da sebeplerini galiba biliyoruz. Bilim dünyası da söylüyor ama ona belki doku Küresel acayipleşme gibi. mi diyorlardı bu? Küresel acayipleşme. Adı bu. Ee, evet ki günkü sözümüz de günün sözü de buydu. Küresel acayipleşme. Texas Tech Üniversitesi'nden bir bilim insanı da söylemiş durumda. Evet, Mangocaya iç almamızın sebebi yazı getirmek için değildi bizden çünkü gelirse de müthiş bir sıcak dalgasıyla birden karşı karşıya kalmamız işten değil. 1970'te bundan tam 40 yıl önce bugün bir numara olmasaydı listelerde bu şarkının ve her 40 yıl sonra bile her dinle işte insana de ferahlık veren hoş bir şarkı. Mango Jerry in the summertime Time yaz günü. Yaz vakti geldi diyelim Ve bugün aslında başka şeyler de var Bugün Bloomsday Dublin'de James Joyce Hayranları için söyleyebileceğimiz bir şey ee, Ve çok iyi bilinen romanı Ulysses için Bütün eylemlerinin geçtiği başlangıç tarihi olarak da 1904'te bunu belirlemiş Bloomsday diyor ve artık her sene geleneksel olarak Bloomsday kutlanıyor. Bir de çok önemli bir 1967'de in the summertime çalmamız o kadar boşuna değil. Summer of Love diye adlandırılan yaz aşk yazı da başladı bir şekilde Monterey Pop Festivali ile birlikte. Onu da belirtmemiz iyi olabilir. Ayrıca 1970'te de 15 Haziran'da başlayan İzmit Gebze'den İstanbul'a işçilerin yürüyüşe geçmeleri var ve yürüyüş sırasında da birçok insanın katıldığını yürüyüşe belirtiyoruz. 15-16 Haziran işçi direnişi sona erdi. 16 Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul ve Kocaeli'nde sıkı yönetim ilan edilmesiyle işçiler haklarını pek elde edemediler yani onu da söyleyelim 1976'da bugünse Soveto, Soveto diye bir adlandırılan bir yerde çok önemli bir ayaklanma da orada oldu Güney, o, Afrika'da, değil mi? Güney Afrika'da 15 bin öğrenci şiddeti içermeyen bir ayaklanma yaptılar ama polis şiddeti tebaş ve ateş açtı kalabalıkların üzerine o zaman da Kan çıktı tabi. Yine. Bir önemli tarih daha vardı. Sen söylüyordun saatli marif takviminden. Sporda zaptüraft altına alındı galiba bugün. Öyle değil. Ee, şey Günün tarihinde atlamışız. 73 yıl önce bugün 16 Haziran 1938'de beden terbiyesi genel müdürlüğü kurulmuş. Ve Türkiye'de spor devletin yönetimine girmiş. Onun için de fevkalade bir. Gelişme göstermesinin sebeplerini de Böyle Tabi. Yani ya spor yapanlar mi? Devlete karşı bazı Hükümlükleri olsa gerek artık Yönetiminde olduğumuza göre En azından böyle verilmiş Saatli Mahir takviminde İyi spor yapan <gülüyor> demişler Devletten insanlara Tahminen <gülüyor> Evet günün haberlerine de şimdi Bakabiliriz Yazı da başlattık Madem öyle işte böyle Yunanistan'da e, enteresan gelişmeler var. Parlamentoda yeni kemer sıkma politikaları tartışılırken bayağı bir yeni kabine kurulması da söz konusu ama gün boyu ciddi bir gerilim var. Ona geçeceğiz Yunanistan'da hatta e, gitti geldi diye de Papa için Can Tombil arkadaşımız bize Bir not göndermiş Özetlerde Ama şimdi burada BBC'de Yunanistan Şöyle bir soru soruyor Bu gibi soruları da severiz Öteden beri Yunanistan Kaosa mı gerçek Demokrasiye mi ilerliyor diye Bunu Aristoteles'e Mi soracağız Bir bilene soralım Agora'da Hı. Bugün gideceğim mi oraya? Yani. <gülüyor> Bulursam giderim. Neden gitmeyeyim? <gülüyor> evet. Gün boyunca sürdü ve gece saatlerinde de Başbakan Papandreou'nun yeni bir kabine kurma kararını açıklamasına sebep olan geniş katılımlı halk eylemleri var. Acayip etkileyici bir durum var. İkinci bir önemli mesele de İspanya'da Katalunya'daki eylemler var. Dört gözaltı, 36 hafif yaralı var. Katalan politikacılar da göklere çıkmışlar protestoculardan kaçmak için. Helikopterler. Barcelona'da parlamentoyu göstericiler, kızgın göstericiler ablukaya almaya giriyorlar. Bu da ilginç haberlerden biri. Arkasından da Suriyelilerin Kaçmakta oldukları Marat El Numan kentinden tankların sarması sonucunda bir askeri operasyon, taarruz daha doğrusu başlayacak. Gene bütün sakinleri kaçıyor yüzlercesi korkular içinde ve e, öte yandan da gene de sınırda da yığılma vaziyeti var. Birleşmiş Milletler Suriye'yi kınıyor. Bu arada da Başkan Esad'a destek için bayrak açılmış. Büyük bayrak. Bunu da büyük bir keyifle yapacağız. Herhalde bayrak olayını. Angelina çok hoşumuza gidiyor. Böyle bayrakla falan destek gösterilir. Biz Milliyetçi de, hezeyanlar diyelim. Biz de katılıyoruz bu bayrak yarışına. Evet. Bu şekilde dillerimizle en uzun dil uzatacağız. En uzun bayrağı. Sudan'da da çatışmalardan 60 bin kişi kaçtı gibi bir açıklama da var. Böyle bir haberler bütünümüz. Türkiye'de, Japonya'da da bu arada iki balinada radyasyon belirtileri var ama merak etmeyin. Yenebilirmiş. Radyasyon zehirlenmesini. Evet normal balina yemesi meselesini sonra konuşabiliriz gene Amerikan insansız uçakları da Pakistan'da 3 saldırı 15 ölü sonucunu vermiş ee, çevreyle ilgili oldukça barajlarla ilgili müthiş raporlar var kendi çevrelerini adam akıllı değiştirdiklerini kötüye doğru raporlar var belki onları da 9.30'dan sonra ...paylaşma imkanımız olabilir. Arada da... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...faturayı çiçeğe kestiği... ...Genelkurmay'ın internet andıcı... ...soruşturmasında... ...yolunda haberler var. ve Kılıçdaroğlu'ndan da... ...teşkilata tırpan atıldığına ilişkin... ...bir haber de var. Seçimlerden sonra... ...bir yeni ÖSYM skandalı var yine... ...ama gerçi bu... ...sıradan haber olduğu için... Kısa, ama geçeriz, kısa geçeriz ama muhakkak veririz doğrusu böyle e, gibi gözüküyor evet, şimdi esas olarak bunlar yani isterseniz başlayalım Yunanistan'da evet Yunanistan'dayız e, çok önemli aslında gün boyu ciddi bir gerilim yaşandı çünkü Yunanları artık yatıştırmak pek mümkün olacak gibi gözükmüyor zaten Evet, Yunanistan'da aslında ne, neyin neden olduğu ile ilgili belki bir e, arka plan, geri plan vermekte fayda var. E, Yunanistan'da 2008'de bu baş gösteren, tüm dünyada baş gösteren mali krize beraber Yunanistan'da sorun çekmeye başlamıştı. İşte önce e, bütçe rakamlarıyla ilgili olarak özellikle kamu borcu, bütçe açığı vesaire gibi rakamlarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na Yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Ee, verilen rakamlardan yaklaşık dört kat hükümetin Yunanistan hükümetlerinin verdiği rakamlardan yaklaşık dört kat fazla olduğu çıkmıştı bu sayıların. Sonrasında e, hükümet değişti Yunanistan'da. İşte Papandreou hükümeti geldi ama e, giderek derinleşti. Bu küresel krizle beraber oradaki e, krizde. Ve e, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu, IMF destekli. ...bir program içine girmek durumunda kaldı. İşte yüzlerce milyar dolarlık kesintiler öngörülüyor. Bunun karşılığında da yüzlerce milyar dolarlık bir akış sağlanması Yunanistan içine. Ona kesinti demiyoruz. Kemer sıkma politikaları diyoruz. Tamam ne derseniz diyelim <gülüyor> fark etmez benim için. Sonucu aynı oluyor. Kelimeleri geri alacağız merak etme. Tamam o zaman. <gülüyor> <Ama> şimdi... <gülüyor> Şimdilik kemer sıkmada devam <gülüyor> evet. Pek Neydi bunun da yufimizmin karşılığı? Siz bulmuştunuz geçen. Vallahi unuttum. <gülüyor> Kemer'i fazla sıkınca da yalnız kesiliyor kesebiliyor ortadan. Böyle bir durum söz konusu. Ee, bu yeterli olmadı. Yunanistan'a tekrar geçtiğimiz e, aylar içinde e, iki ay önce yaklaşık yeni bir e, kredi açıldı bu kurumlar tarafından 110 milyar dolarlık bu sefer ama e, bunu daha şeye şarta bağladılar Tabii ki işte Kemer sıkma çok ciddi Kemer sıkma politikaları uygulanması gerekiyor ve e, ülkede işte Hatta gazetelere de Yunanistan e, işte iflas etti satılıyor falan. satılık ülke şeklinde manşetlere de yol açan bir özelleştirme politikası her şey her türlü kamu hizmeti ee, özelleştirilmeye başlandı Yani ve bu daha önce görülmemiş Boyutlarda bir özelleştirme ee, Başka ülkelerde e, durum bu Ve buna rağmen e, Fazla bir değişiklik olmaması Ekonomik durumda da haklı olarak e, Yunanistan'da bir isyana yol açtı Ve devam edecek gibi de gözüküyor aslında ee, Oldukça ilginç gelişmeler var Yani Gece saatlerinde başbakan Papandreou yeni bir kabine kuracağını açıkladı. Gitti geldi diyor işte arkadaşımız cam buna. De, geniş katılımlı çok öfkeli alttan baskı fakat şiddet kullanılmaması daha önce işte çeşitli molotof kokteylleri banka cam çerçeveleri, mağaza cam çerçeveleri indirilmesi falan vardı. Şimdi onlara rastlanmıyor. Ve Yunanistan'ın yani Guardianın İlk sayfasındaki ana haber bu mesela Guardian gazetesinin. independent da öyle yani Britanya'nın liberal basınında. Türkiye'de pek birinci sayfada da yerini buluyor. kısmi olarak en etraflıca galiba Milliyet gazetesi buna deyimme fırsatı bulmuş. Hem o Katalunya'yı da aynı şekilde veriyor Milliyet'te. Bu arada e, veriliyor ama işte Yunanistan karıştı şeklinde veriliyor daha çok. E, bu aslında Türkiye'deki basına özgü bir durumda değil genel olarak bu şekilde veriliyor. Burada atlanan nokta e, bu birdenbire olan bir e, genel gref ve sonrasında ortaya çıkan gösteriler birler mi bile oluşan bir süreç değil. Öncesinde özellikle bu e, tahrir meydanı e, tecrübesi ve daha sonra İspanya'da e, başlayan bu e, Fuerte del Sol Madrid'deki o meydanda başlayan e, tecrübe yine gösteri ve direniş tecrübesi burada da e, yankısını buldu sintagma meydanında uzun süre kamplar kuruldu insanlar oturdu vesaire ve dünkü e, gösterilerde de işte bir gene yani, tabi bazı şeyler oldu. ...hani polisle çatışma görüntüleri falan Tabii. konulmuş. Ama eski bu işte kara blok diye... Hayır, aksine... Ana Anarşistler diyenlerin filan hakim olduğu bir görüntüler vardı ve medya onun üzerine atlıyordu. İşte şimdi de zaten... Şimdi e yok onlar. Birkaç tane öyle görüntü var e ama e herhalde 150 daha doğrusu 360 farklı açıdan diyelim... ...hatta 3 boyutlu düşünelim... ...her farklı açıdan değişik fotoğrafları alınmış o birkaç olayın. Ve e, yine asıl oradaki e, gösterilerin amaçladığı ve e, boyutu, gerçek boyutu da biraz ıskalanmış oldu. Evet ama mesela Guardian'ın ilk sayfasında polis tarafından bayağı hırpalanan bir Yunanlı aktivistin fotoğrafı eşliğinde sunuluyor ve ...ilginç de bir şey var... ...Yunanistan'da borç krizi... ...derinleşirken ki... E, ...derinleştiğini gösteren... işte ...standardın Purs muydu... Moody's mi, hangisi hatırlamıyorum... ...derecelendirme kuruluşu... E, ...dünyanın en artık... ...değersiz kredi verme bakımından... ...ülkesi ilan etmişti dün... ...bu haber çok kısa deyinme fırsatımız... Olabil, ...olmuştu... ...şimdi diyor ki... ...Avrupa Birliği'nden kaos uyarısı... N ...niye kaos... ...bilinmiyor... Ama şöyle... E, bu arada Yunanistan'daki e, krizde... Yani daha doğrusu Yunanistan'daki krizin halka e, bu derece acı bir şekilde yansımasında da Avrupa Birliği'nin rolünü e, vermemiz gerekiyor mutlaka. Onu da aynen söylüyorum. onu söylemek istiyordum zaten. Evet. E, şimdi Yunanistan'ın tabii ki hükümetlerinin sürdürdüğü uzun süredir politikalar, sürdürülemez politikalar. İşte bu bütçe açıklarını gizleme, e, sürekli borçlanma vesaire. Ama... E, bunu Yunanistan halkına yıkan da işte aynı İzlanda'da batan bankalara Hollanda ve İngiltere'nin yapmaya çalıştığı gibi şey oldu. Orası Avrupa Birliği üyesi olmadığı için henüz tabii kurtulabilirler ama yine Avrupa Birliği oldu. Özellikle Almanya'nın ve Fransa'nın başını çektiği ülkeler oldu. Çünkü kendi bankaları bu kredileri sağlamıştı Yunanistan'a. Eğer bu ülke batarsa kredileri geriye ödeyemeyecek korkusuyla yüksek meblalarla. Tekrar borçlandırıyorlar Yunanistan'ı ama e, amaç tamamen işte bu kredileri geriye alabilmek en azından faiz ödemelerini geriye alabilmek. Faizi ödeyebilmek için bile e, borca ihtiyaç duyan bir ilk ülke haline geldi bu sayede Yunanistan. Evet Merkel falan da şey diyor işte çalışmıyorlar yeterince çok tatil yapıyorlar biraz da ondan oldu diyor. Tabii tabii Alman basını da Alman bulvar basını diyelim bu konuda e, mükemmel örnekler sergiledi gazeteciliğin işte. İşte Yunanistan'da süper emekliler çalışmıyorlar işte 35 yaşında emekli oluyorlar falan gibi saçma sapan. Yalnız Almanya değil her türlü. Evet evet ama orada çok ya en fazla orada gördük diyebiliriz. Evet yani isyan var ve Papandreou istifanın eşiğine kadar getirdiği apaçık ortada ulusal birlik hükümetini kuramadı diyor Guardian haberinin üst. Yani şey Yunanistan'da bo borç krizi derinleşirken Avrupa Birliği'nden kaos uyarısı. Bir kere buna da çok itirazım var. Yunanistan kaos mı gerçek demokrasiye mi ilerliyor şeklinde hem Guardian'ın hem de BBC'nin, BBC, BBC Türkçe'nin haberlerinde böyle bir su su sunulması. Fakat şunu söyleyelim, ee, enteresan bir şey yani Guardian haberinin 3 alt başlığı, Yunanistan'da dün yaşananların bir özeti gibi demiş BBC verdiği özette bir başbakan Papandreou ulusal birlik hükümetini kuramadı iki polis başkentte göstericilerle çatıştı ve üç ülke ekonomisinin batma korkusu hisse senetlerini düşürdü. E, şimdi Independentın başlığında ise Yunanistan'da yaşananları isyan Papandreou'yu istifaya yaklaştırdı başlığıda ve şunu söylüyor. Amalia Stavru isimli emekli bir öğretmen kadının şu ifadelerine yer vermiş ki çok önemli yani bana göründü. Ben meclisin önüne yani genel grev var çünkü milyonlarca insan katılıyor. Parlamento etrafında insan zincirleri var ve milletvekillerinin aslında bu kesinti ya da işte kemer sıkma ne dersek diyelim adına, budama diyelim biz budama evet tartışmasına izin verilmemesi gibi sahneler de yaratıldı. Çok büyük bir olay bu aslında. Ve gösterilere katılanlardan emekli öğretmen. Bu sıradan vatandaş tipi işte. Bu yepyeni. Yani bu, demin senin de sözünü ettiğin Tahrir'de de e, İzlanda'da da, Puerto del Sol'da, da, del Sol'da de gördüğümüz bir şey. Diyor ki ben meclisin önümüne, oğlumun geleceğine sahip çıkmak için geldim diyor. Bu korkunç kriz olmasaydı onu evlendirecektim ama şimdi hiçbirimiz geleceğimizi öngöremiyoruz demiş. Tabii ekonomi editörü Sean O'Grady hemen bunu dengelemiş. Amalia Stavrının sözlerine, Independent ekonomi editörü istediğiniz kadar isyan edin ekonomik gerçekler değişmeyecek demiş yorum olarak. Bu arada şey var tabii. Portada e, sonra tekrar geri dönelim. Oradaki e, manifestolardan birindeki bir maddeyi de e, tekrarlayalım burada yeri geldi çünkü gerçek demokrasiye mi gidiyor kavosa mı gidiyor diye hani bu retorik sorusu. Evet. BbC'den mi aldınız? Hem BbC hem de şey. Tamam. E, altın Garden'de numaralı var. madde 18 Mayıs'taki e, portre soy manifestosundan gerçek demokrasi yaşadığımız rezilliğe uygun isim vermek anlamına geliyor. Uluslararası para fonu, Avrupa Merkez Bankası, NATO, Avrupa Birliği kredi derece kuruluşları diye devam ediyor daha sonra İspanya'daki partileri sıralıyor Tabii ki bunlardan daha çok var diyor ve bizim yükümlülüğümüz bunların ismini zikretmek diyorlar Evet çok ilginç bir tartışmaya doğru gidiyoruz aslında şimdi bir yandan şu an o Gredi gibi gayet muhafazakar bir bakışla yazan sakin olalım Beyler hanımlar Beyler bakın isyan değiştirmez. Ne bir sosyalist devrim ne de bir askeri darbe değiştirebilir borç ürettiğinden çok tüketti borç krizine girdi diye böyle serin kanlı bir ekonomist analizi yapmış ama senin de biraz önce verdiğin işte e, Puerto del Sol'den çıkan herhalde ya da işte gerçek demokrasi hemen şimdi hareketinden 15 Mayıs'tan çıkan şeylerden biri bu kelimeleri geri alıyor. Yorum sayfasında da Kostas Duzinas diye bir yorum çıkmış Halk hareketini şey yapıyor Yazının başlığı ne? Gerçek demokrasi budur Diye Ve yazı şöyle diyor Parlamentonun önünde toplanmak ve tartışmak Eyleme geçmek Yunanlıların politika anlayışını temelden değiştirdi diyor yani eski Yunan'a belki bir atıf da yapılabilirdi burada. Kadim Yunan'a hakikaten, Agora'ya filan. Tabii orada hani sadece e, belli başlı belirlenmiş, evet. çok dar bir kesimin katıldığı bir doğrudan demokrasiden bahsediyoruz evet, ama. Ama gene de tabii kadınlar ve kölelerin olmadığı ama. Gerçi Yunanistan'daki mevcut demokratik sistem, hani mevcut diyelim istenen demeyeyim halk tarafından da benziyor aslında o bakımdan. Çok sınırlı. Ve çok güzel bir şey yazmış aslında Kostas Duzinas Top Meydan top, Hangi meydanda toplanılıyor Sintagma Sintagma ya da Neymiş 19. yüzyılda kraldan yeni bir Anayasa talep eden bir halk isyanından geliyor Sintagma Sözülüyor Şimdi bir talep var ortada Neoliberalizmin hakimiyetinden Ve politik yolsuzluklardan Arınmış yeni bir siyaset meseleyi özetledi sanırım bu çeşitli durumlar evet e, meseleyi özetledi ama meseleye bir de Avrupa Birliği açısından e, yaklaşalım mı çünkü e, en azından ben o konudan da yaklaşmadan edemiyorum Avrupa Birliği işte bu ulus devlet denilen e, siyasanın her türlü e, limitine uçu benim diyorsun e, öyle diyeyim evet Minel, ben minel garayip de diyebilirim. Diyebilirsiniz. İşte onun e, eksiklikleri, limitleri vesaire, e, bunların aşılabileceği umudunu taşıyan. Her ne kadar kendisi uluslararasılar tarafından oluşturulmuş olsa da bir yeni e, siyasa yine organizasyon olarak görülüyordu bazı kesimlerce ama e, bu özellikle Yunanistan üzerinden e, devam eden tartışma. Giderek e, bu rolden kendisinde uzaklaştırıyor e, çünkü işte bu hani temel ilkelerden bir tanesi kabul edilen dayanışma üyeler arasında dayanışma vesaire tamamen çöpe atılmış durumda bu örnekte olduğu gibi amaç işte oradan e, kendi parasını kurtarmak noktasına e, gelmiş durumda ve bu yüzden de e, tamamen posası kalana kadar sağlan sağlamaya çalışılan bir e, ülke var ortada Yunanistan. Böyle devam ederse ama tabii bu sürdürülebilir bir şey değil Avrupa Birliği açısından da hani e Euro'yu falan da e bir daha kolay kolay düzelemez bir hale getirme ihtimali var. Evet ve Yunanistan'da mesela ufak bir detay var BBC'den gördüm. Hükümet saflarında da yarılma olmuş tartışma diyorlar ama bence yarılma bazı iktidar milletvekilleri e olmaz böyle bu paket yani böyle yürümez demişler. Zaten 5 sandalyelik bir çoğunluğu var iktidarın. Yani birisi de istifa etmiş zaten. Bu planlar yüzünden. Yani buna artık pek tartışma diyemeyiz herhalde. Yarılma da başladı. Diğeri de paket aline oy vereceğini söylemiş. Papandron'un partisi PASOK. Çok yaşa. 300 sandalyeli parlamentoda sadece 5 sandalyelik bir çoğunluğa sahip. E, yani enteresan bir şekilde böyle gidiyor peki bu bir e, şimdi bir ara verelim ondan sonra da katalan parlamentosundaki isyana onun oradaki daha doğrusu parlamentondaki bütçe gerilimi var ve onun önünde de bir başka isyan var İspanyada da katalun baya ciddi bir halk hareketinin de Var ve müthiş fotoğraflar var aslında. Oradan da Barcelona bir kez daha gündeme geliyor. Ona da birazdan döneriz. Açık Sıcak dalgası aşktan bahsediyorlar ama gerçeği de eli kulağında daha doğrusu birçok yerde de görülmemiş boyutlarda yaşanıyor. 50 derecelik sıcaklıklarla var. Biz Martha and the Vandavas grubundan bunu çaldık ama sebebi iklim ya da aşırı hava olayları değil. Doğrudan doğruya bu parçanın bu efsanevi diyebileceğimiz çok ünlü parçanın Bestecilerinden birinin doğum günü olması Lamont Dozier. 1941'de bugün doğmuştu ve kendisi Amerikalı besteci, prodüktör, aynı zamanda kendi de şarkıda söyleyen Lamont Dozier'in doğum günü. 70 yaşında kendisi Holland'la beraber de yaptığı çok ünlü çalışmalar var. Şimdi Onun doğumu 70 yaşı Dolayısıyla bazı başka parçalarda Çok ünlü besteleri de var Belki çalma fırsatı buluruz Şimdi dönüyoruz tekrar Açık radyonun açık gazetesinde ikinci halk kitlelerin isyanının Göründüğü önemli bir yer Sokağa inanlerin O da İspanya'da bir üçüncüsü İngiltere'de. Ona da kısaca değinme fırsatı bulabiliriz. Bugün üç ayrı yerde görülüyor. Avrupa'da, Katalan Katalunya'da, Barcelona bölgesel bütçe kesintilerine gene eğitimden şuradan buradan aynı durumda kesiyorlar. Ama deminki konuyla bağlarsak şöyle yapalım. Yani Sean O'Gredi imzalı yorum yazısı Independent'in ekonomi editörü şöyle bitiyordu yazı. Diğer sorunlu ülke ekonomik süreçlerden geçen İspanya, Portekiz gibi Yunanlılar da kaçınılmaz diyor bu e, hayat standartlarında düşüş yaşamanın. Yunanistan'da iktidar değilse bile yeni iktidarında IMF ve Avrupa Birliği'nin sözünü dinlemek zorunda olacağı iddiasıyla sona ermiş ki Fena halde yanılmakta olduğunu da söylemek mümkün. Bunların sözlerini dinlemek zorunda kalmayabilirler ve yeni bir yapı zorlaması bütün menteşeleri sökebilir. İşte bu gibi yorumlardaki zaten genel eğilim. Yani bunun üzerinde de hani şöyle böyle şundan yanlış bundan doğru demeye gerek yok ama belli bir çerçeve içindeki bir düşünce bu. Belli bir işte... Ama çok muhafazakar. E sorun da o zaten işte belli bir çerçeve içinde <gülüyor> i̇şte, derken. Evet. İnsana boğuyor yani. <gülüyor> Kendi içinde mantıklı evet şöyle. söylenilen ama işte zaten onun dışında da dairenin dışında da kesinlikle çıkamıyor olması burada... Ee... Gerek göstericilere gerekse bu konuda Düşünmeye çalışan insanlara bir alternatif Yaratmak görevi düşüyor bir de her şeyden önce Hı. Ve bu konuda da sanıyorum Zorluyorlar evet, yani Çok çok, zor. çok sancılı bir süreç Kolay bir şey değil bir de hani Böyle yerleşik bir şey bu kadar kolay kırılıp Alternatifi geliştirilmesi Öyle o kadar kolay olacak bir şey değil Sancılı olacak ama bir yerlere doğru da Gidiyor gibi evet, gözüküyor süreci, ne Süreç yani başladı yani gibi gözüküyor Masa görüşün böyle oturduğu koltuktan Tir tir titrediğini korkudan da görüyorsun. işte şunu Grady'de de görüyoruz. Economist'in de genel olarak hakim olan anlayış tarzında vardır bu. Benim görebildiğim kadarıyla. Değişecek gibi de görünüyor ama. Yani şeyin onun için Kostas Duzinas gibi yorum sayfasında yazanların sıradan insanların yazdıkları bu sırada önem taşıyor. Şimdi aynı durumu. Katalunya'da da görüyoruz işte. Evet Katalunya'da da dün e, siyasetçiler mecliste gitmek için helikopter kullanmışlar. Kullanmak Katalunya parlamalarında. Mecbur kalmışlar çünkü 2000 gösterici, isyancı bayağı e, ablukaya almışlar binayı. Benim baktığım haber kaynaklarında yalnız bu durumun absürtlüğüne ilişkin bir yorum yapılmamıştı. Herhalde kendisi zaten yeterince absürt üstünde konuşmaya gerek yok diye düşünmüştü olabilir. E, yani düşünün seçilmiş siyasiler, seçilmiş siyasetçiler e, hakkında karar verecekleri, yani daha doğrusu onun yerine temsil edecekleri ve vekalet edecekleri parlamentoya gitmek için kitleleri onları bariyeri aşmak için helikopter kullanmak durumunda kalıyorlar. Ben ben mesela bu haberi veriyor olsaydım tabii ki hiçbir şeyde görmüyoruz birinci sayfada pek yok. Çok az gazde de bugün görebildim ama verseydim, nahtizane, gökten zembille inme fırsatını kaçırmazdım bu terimi kullanma fırsatını. Yani bu şunu gösteriyor. Belki buradan devam edelim. Ee, yeni bir şey katılım yöntemi mutlaka icat edilmekte zorunda gibi çünkü ne kadar sürdürülebilir bu? İşte e, kamuoyu araştırmalarında sadece yüzde yirmi destek alan devlet başkanlarının falan olduğu bir siyasi sistem. Öbeği diyelim bir tane dediği çünkü ne kadar uzun süre devam ettirilebilir bunu bilemiyorum. Veyahut işte zaten bu kadar yana yakıla küresel krizden çıkış aranması sebeplerinden bir tanesi de bu ekonomik refah geri dönsün ki bu yeni arayışlarda son bulsun başka türlü de biteceği yok diye düşünüyor siyasi elitlerin büyük çoğunluğu ama onun da öyle kolay bir şekilde geri dönmeyeceği de. Artık keline, bence de. nokta itibariyle evet. aşikar evet. Evet yani 2000 çok öfkeli gösterici var. Burada Siu e, Tadella Parkı'nda Barcelona'nın merkezinde parlamentoda oradaymış zaten. E, ama gelemiyorlar yani hem eğitimden hem de sağlık bütçesinden kesintiler yapmak durumunda kalıyorlar. Kemer sıkma dedikleri gene işte bu. O pek kabul etmemişler ve yani yürüyerek gelen milletvekilleri maalesef girememişler. Hatta ikisine de e, boya sıkılmış olduğu söyleniyor parlamentodaki milletvekillerine. E, El Pais'e bilgi veren birisi 23 kişinin de polisin şeylerinden dolayı yaralandıkları Polisin muamelesinden sert muamelesinden dolayı Tedavi gördükleri haberi var 400 yüz polis Ciutadella parkında e, Bayağı şeylerin üstüne Barikatların üstüne çıkıp içeri girmesinler diye Engel olmuşlar ve ba Ana parkın ana girişleri tutulmuş Tamamen kapatılmış Fakat protestoculardan biri Mesela şey demiş Maria Pita diye e, Burada protesto yapmak iyi bir şey çünkü yani krizi gösterip şey yapmak krizi bahane ederek kesmek bunları kocaman bir farstan ibaret komediden ibaret demiş fakat yüzlerce yani politikacılar işte gökten zembille indirildikten sonra yüzlerce protestocu terk etmiş orayı fakat gene de politikacılar Dönünce yani binayı terk ederken tekrar gelecekleri bekleniyor diye bir haber vardı Guardian gazetesinde müthiş öfkeli insanların polisin tamamen böyle Darth Vader gibi giymiş olan artık şey kıyafet polis kıyafetleri de tamamen yıldız savaşlarını andır hale baksa foto tabii canım <gülüyor> sembolizmden geçilmiyor <geçinmiyor> yani <gülüyor> kara güçler gibi böyle polis ya yazıyor ama göstericiler de halbuki gayet sivil ve öfkeliler. Çok ilginç fotoğraflar var aslında. Evet. Göstericilerin bazılarının da e, yüzünün kanlı olduğunu da söyleyelim. Evet. Kendi evet. kendilerine zarar vermedilerse bir e, müdahalede olmuş olabilir orada. Evet Ramon Hauregi İspanya'da e, Konuşma e, yani sözcüsü parlamentonunda 2 bin kişinin protestosunu kabul edebilirim ama şunu hatırlatmak isterim demiş 3 milyon 200 bin kişi de bu şimdi hırpalanan milletvekillerini seçtiler diye tam da sorun burada işte tam soruna işaret etmiş kendi muhafazakar görüşü evet. açısından ama sorunun özü bu 3 milyon 200 Bin oy almışlar ama yapamıyorlar. Gereğini yapmıyorlar seçimlerin. Zaten sorun da burada işte. Sosyal bir kırılma var. İşte, Demokraside kırılma var. Bitmiş yani. Işte. Türkiye'de de aslında e, sorun bu noktaya dayanma e, durumunda bazı açılardan. E, şeyden bahsediyorum tabii ki YSK'nın seçim öncesinde e, ertelediği Hatip Diçle kararından bahsediyorum. Şimdi onunla ilgili de bir e, sanki birkaç gündür devam eden kamuoyu yoklama e, girişimi var. Hani daha önce bazı e, adayların seçime girmesine önce yasakladı. Önce engelledi. Daha sonra bu engel kaldırıldı yani ya, son anda gelen tepkiler karşısında. Şimdi burada aynı hataya düşmemek için kamuoyu tepkisi önceden test ediliyor gibi bir İzlenim var, bu da son derece tehlikeli, bunu da söyleyelim. Yani siz bu konuda herhalde açık şeyler vardır, kurallar vardır diye tahmin ediyorum. Bir karar verirsiniz veya vermezsiniz. Öyle siyasi bir tartı, tartıya koyma gibi bir şey olmamalı kesinlikle diye düşünüyorum. Ki ayrıca seçime girmesine izin verildiyse şimdi engellemek de ne oluyor demektir evet, Onu da bence de konuşalım Bu İspanya ile ilgili bir tek şey daha söyleyeceğim Tabii Hemen gerçek demokrasi Hemen şimdi ya da 15M gibi Grupların sözcüleri de işte Politikacılara karşı yönetilen Sert şeyleri de Eleştirmişler Biz sadece barışçıl eylemleri Destekliyoruz Hakaret etmek su veya boya atmak Özellikle de siyasilerin çalışmasını durdurmak Bizim yöntemimiz değil demişler ve kazandığımız krediyi de kaybetmemeliyiz. Hep birlikte oturup ellerimizi havaya kaldırmamız yeter. Sembolik bir eylem. Hepimiz daha fazla kemer sıkma politikasına karşı olduğumuz için buradayız diyenler. Zaten çoğunlukta olmuşlar. Onlar da Reuters kaynaklı bir Anadolu Ajansı haberinden de bunu da okuduk. Yani öfkeliler Rosindignados böyle söylemiş. Bir diğer Türkiye'ye de hemen geçmeden önce İngiltere'de de Sokağa dökülme vaziyeti var İngiltere'de sokağa Independent'in ilk sayfasındaki haberde de 30 Haziran'da e, e, Kamu çalışanları grevi var. Üzerinde uzlaşma sağlanmış İngiltere sokağa iniyor diye manşet var 1980'lerden Yani 30 Yıldan beri en büyük grev dalgası Yolda diyor 750 bin kamu çalışanı Emeklilik maaşlarındaki kesintilere karşı Eylemler sürecine girdiği Belirtiliyor 30 Haziran'da Yani 14 gün 2 hafta sonra ilk eylem Devlet memurları ve öğretmenler sendikasının Bir günlük iş bırakma grevi Metro ve sağlık sektörü Çalışanları ve BBC çalışanları da Ciddi bir şekilde Düşünüyormuş Haberde önümüzdeki yaz ve sonbaharın ülkeyi sarsan grevlere sahne olabileceği de belirtiliyor. Evet. Bu da böyle. Bir de birileri kovmuş galiba Cameron'ın naklegeyi değil mi? Hastaneden evet, hastane o... ziyaretinde doktorlar. Hijyenik e, her türlü kuralı çiğniyorsunuz. Gidin buradan demiş onlarda hemen sıvışalım şeklinde sıvışmışlar. O da bir magazin haber olarak evet, araya sıkıştırmış olalım. Magazinleştirildi zaten olay ama çok ciddi bir isyan dalgası da İngiltere'yi de Britanya'yı da daha doğrusu Birleşik Krallığı saracak. Evet şimdi şeye dönecek olursak Türkiye'deki durumu bunu mesela bazı gazeteler ciddi bir ...şey olarak değerlendiren... ...Özgür Gündem gazetesinden bahsedebiliriz... mesela Kürtlerin sabrını sınamayın diyor. Yani... E, ...bir sınama durumu var. Onu söyleyelim. E artık bu kamuoyunun tepkisi... ...mi ölçülüyor. Bir ölçme, bilçme... ...tartma durumu var. Çünkü şey... ...önce seçim öncesinde ertelendi seçim sonrasına. Bu da... E, Herhalde olabilecek en e, adaletsiz ve saçma durumlardan bir tanesidir değil mi? Yani ilginç bir şey oldu bir kere seçime sadece 3 gün kala seçimlerin yapılmasına e, da cezası onaylandı hatip Dicle'nin. Bir yıl 8 aylık. Şimdi mahkeme e, Yargıtay tarafından seçime 3 gün kala onaylanan bir yıl 8 aylık cezanın daha önce fazladan yattığı 6 yıllık hapis cezasına mahsup edilmesi gibi. İnanılmaz tuhaflıklar da var yani bunları normal olarak böyle konuşuyor olmamız da mahsup filan meselelerini daha da tuhaf ama avukatların yaptığı başvuru bugün sonuçlanacakmış. Yüksek seçim kuruluysa kesin listeyi açıklamak için bir hafta içinde savunma bekliyormuş Dicle'den Dicle'ye tebligat gönderilmiş. Yapsalde. Savunmasını ne üzerine yapacak peki hani cezasını onaylayan bir yargıtay var değil mi? Savunmasına evet. ne diyecek? Yani ne bekleniyor? Yani bu bana işte giderek daha fazla oranda işte hukuk devleti, kanun devleti ayrımı var ya siz yapıyorsunuz sık sık. Evet. İşte o ayrıma yine e, kanun devletine doğru sabit bir sapma olarak geliyor. Evet. Yani ben de buna itiraz etmem. Yani hani bir yerlerde bir tozlu raflarda kurallar bulunur bir şeyler veya e, baş, Aynen, başka, başka öyle, şekilde yorumlanır ve tabii. şeyine uydurulur kılıfına uydurulur meselesi gibi bir durum söz konusu gibi duruyor burada yani e, cezası onanan birisinden seçime girmesine izin veriliyor bu arada o da ayrı bir absürtlük daha sonra da e, savunma isteniyor ya bu bir sinema değildir de nedir diye düşünmüyor değilim hani bakalım ne tepki gelecek seçimden önce çünkü biliyorsunuz bir yasak oldu tepki geldi geri geldi bir geri Adım ee, atıldı ama at, çok, çok önemli bir yani. adı. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Ben de bir soru daha söyleyeyim. Savunmasına ne diyeceğini merak ettiğini söyledim. Ben de başka bir e, merakımı gidermemi, gidermeni rica edeyim. Savunma hı hı. yapmazsa ne olacak? O da var. Evet. Göndermiyorum savunma. Dese, Neyi savunacağım diyebilir diye yani. yani? Hiçbir şey de demeyebilir. Hı -hı. Savunmuyorum be de diyebilir. Kendi kendine. Evet. İşte o zaman zaten bunlar bir meşruiyet azaltma çabaları gibi duruyor. Seçilmiş bir vekilin. Evet zaten konuyu O zaman biz istedik ama işte usulü belgesi falan filan denir herhalde diye tahmin ediyorum. Olacak olan o. Hani nasıl daha önceki yasak seçime girme engellemesi girişiminde... E bize belge gelmedi de işte yerel mahkemeden falan filan şeklinde bazı şeyler çıkartıldı. Burada da savunmasını istedik. Verseydi o zaman değerlendirilirdi denir tahmin ediyorum. ya Evet ilginç bir durum. Avukat Meral Danış taşta konuyu değerlendirmiş. Özgür Gündem gazetesinde var bu. Dicle artık mazbatı almayı hak kazanmış bir vekildir almaya. E, aynı durum diğer tutuklu milletvekilleri için de geçerlidir demiş. Dicle'nin vekilliğinin ne olacağına düşürülüp düşürülemeyeceğine ilişkin kararı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi verebilir demiş. Şu da var şimdi e, bu 6 yıl önce daha pardon daha önce e, aldığı ve tamamladığı 6 yıllık ceza var ya hapis cezası. Hani buna mahsuben sayılması falan. Tamamladığı falan. değil fazladan yattığı bir 6 i̇şte, yıl tam, var. Fazladan yattı. pardon çok üzülün önemli yani, farkı. Fazladan yattığı öyle bir de şey var kredi sistemiyle işliyor siz hani böyle veresiye işte bakkala bir gün fazla veriyorsunuz ya yarınki gazeteleri de alayım diyorsunuz mesela. Ee, buradan işte yatarken de böyle hapis cezası çekerken aynı mantık mı işliyor burada herhalde. Herhalde. Değil mi? Neyse benim söyleyeceğim o değildi. Ee, bir arayol bulunma çabası var çünkü işte anayasanın 79 ve milletvekili seçim kanunu 11. maddesinde belirtiliyormuş. Milletvekili seçilmeye engel mahkumiyetleri arasında bir yıldan fazla hapis cezasına ilişkin mahkumiyet varmış. Şimdi bir yıl sekiz ay ya bu. Evet. Bunu da işte altı yıla öyle fazladan yattı falan filan gibisinden bir yine gelebilecek tepkiler karşısında arayol yol bulunma çabası mı? Yani hani ilk baştan şu karar verilmese belki çok daha sağlıklı olabilir diye düşünmüyor değil insan. Onu da söyleyelim ya Neyse. bütünüyle konuştuğumuz şey yani konuştuğumuz tiyat... şeyin tabii canım yani tiyatro bu... absürdün aha babası yani absürt tiyatrosun saçma tiyatrosun ya fazladan yatılmış bir 6 yıl var ona mahsup edelim mi artık düşelim mi bu yeni verilen 20 aylık cezayı ondan düşelim mi düşmeyelim mi bugün sonuçlandıracağız zaten olacak. bizim birinci konu olarak şu anda fazladan yatılmış 6 yılı konuşmuyor olmamız işin Tamam, en ilginç evet. yanlarından bir tanesi ve bütün gazetelerde de meclise seçilip seçilmeyeceğinden ziyade fazladan 6 yıl yattığı konuşulmaması veya arada bir yan bilgi olarak geçiyor olması hakikaten absürtün absürtü. Evet yüksek seçim kurulu. Kolay erişilemez lütfen yani. Lütfen savunmanızı bildirin. Bir hafta mühlet diyor mesela olancı ciddiyetiyle. Tamam savunma da kolay. Ben daha önceden 6 sene bırakmıştım oradan alık. Buna bile cev cevap vermiyorum. Peki dese. Olabilir. <gülüyor> evet, şimdi ilginç bir şey de şu. Ee, Genelkurmay İnternet Andıcı soruşturmasında İstanbul Başsavcılığına 13 sayfalık bir yazı göndermiş. Biraz da ona bakalım şimdi. Bakalım tabi Ona mı yoksa önce şeye mi bakalım? Ee, Leyse'ye, Günler Kala ÖSYM'de bir skandal daha. GÖK'nin iptali sonucu? YDK, YDD için STS'deki soruların 75'inin geçen yılda sorulduğu ortaya çıkmış. Opsfrikasyon mu deniliyordu buna bu tarz kısaltmalarla? <gülüyor> tamamen bulandırma netliğinin azaldırılması. YGS'de şifre, KPSS'de kopya icraatlarıyla güvenini yitiren ÖSYM'nin bu kez 624 bin öğrencinin gireceği küsuratı da var. Lys sınavına günler kala bir skandale imza attı ortaya çıkmış. Yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavı kitapçığındaki 100 sorudan 75'i geçen yılda sorulmuş. Ne niye skandal oluyor bu geçen? Ondan önceki yıllarda da sorulmuyor mu aynı sorular hep? Yok sorulmuyor. O şöyle oluyor. Bir tane o sınavlara hazırlık kitapçı alıyorsunuz mesela. Daha önceki çıkan kitap sınavlar toplanmış oluyor kitapta. Siz de onları çözerek alıştırma yapıyorsunuz, pratik yapıyorsunuz. Sonra sınava giriyorsunuz. Ee, sınavda bir bakıyorsunuz. Aa aynı sorular çıkmış. Ben bunları daha önce yaptıydım diyorsunuz mesela. Bu arada şey de çok ilginç. Ben ya yapamamıştım diyoruz. Veya yapamamıştım diyorsunuz. Cevap anahtarına bakmıştım. Cevap şuydu diye aklınıza gelebilir. Evet. Durum bu. I, ama bu sefer şey I, ÖSYM'den yapılan açıklamada kabul edilmiş hata. E, evet hata falan filan işte o yüzden sınav tekrar edilecekmiş. YÖK Başkanı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özcan soruların %70'i ortakta derhal iptal edilmeli sınav demiş. Özcan'ın açıklamasından sonra da ÖSYM sınavı iptal ettiğini duyurmuş. İyi Artık. Diyecek bir şey yok. Yakında yeni bir kısaltma çıkar. O da başka bir şey der. Örneğin da kafa sallarız biz de. Evet onu da. Yani hani seçimlerden önce farklı bir e, algıyla ÖSYM işte şike işte o bu falan. E, her şeyden önce şunlar var yani. Bir e, son derece garip durumlar var orada. Öyle bir kurumun içinden her şeyin geçmesi. Denkliydi işte başka neydi? S, S, L, B, S falan. Ben şu anda üretiyorum ama vardır kesin benzer bir şeyler. Var. Var. Kısaltmalar hepsinin e, var kısaltmalar. Hepsi de aynı yerden geçiyor harika oluyor böylece yani ya. Sorular karıştırılıp karıştırılıp Dağıtılıyordur öyle işte araya Evet durum bu Böyle de bunu bitiriyoruz Geri kalanını Artık 9 uçuktan sonra, sonra Bayrak meselesini falan Suriye meselesini Yapacağız Yapacağız ...yeni anayasa için Ekim'de gel... ...şeklinde bir manşet de var... ...o da cazip... ...AKP 1 Ekim'e kadar tamamlayıp... ...kırmızı çizgi olmadan gelsinler... ...diğerleri de demiş... ...diğerleri de kırmızı çizgilerimiz var... ...ve kesin demiş... ...onları da değerlendiririz evet... ...saat 9.30'dan sonra... ...peki... Açık ...Nereye doğru... Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet gene seçimlerin yarattığı yeni durum Hı. üzerinde biraz daha konuşalım Peki bu yeni haftayı. Yeni de bunun... değil sanki değil mi ne bileyim. Yani beklenen... Yeni eski. <gülüyor> yani teyit edildi bir takım şeyler... Tabii Türkiye'de pek çok konuşacak şey var ama bu Yunanistan ve Suriye var. Evet. Hakikaten biz bu, bu, o laf doğru yani. Bu bizim mahalle öyle böyle bir bela mahalle değil yani. Vallahi bakıyorum dünyaya da yani bu kadar kötü, <gülüyor> tuhaf, ve sıkıntılı bir mahalle hiçbir yerde yok yani. Evet gıda fiyatları da yani pek görünmeyen bir başka yönü de işin o. Müthiş bir yükselme içinde. Tarihin gördüğü en büyük yükselme içinde bu yoksul ülkelerde tabii tam bir şey yaratıyor. Tabii. Starımar ediyor onları yani. Valla insanlık böyle mi yok olacak acaba bilmiyorum ama susuzluk falan tabii bunda da alakalı. evet. Suriye ve Yunanistan'dan bahsedelim biraz Doğru. diyorum. Bu, bu mülteci e, krizinden e, bahsetmek daha yani biraz erken için aslında 7 bin, 8 bine vardı galiba. 10 bin civarında falan dinliyordu ama her gün hmm. değişiyor sayılır. Şimdi şöyle bir karar aldı hükümet. Bu işe uluslararası camiayı sokmuyor. Yani mülteciler yüksek komiserliği işin içinde değil. Sadece Ankara'daki kriz masasında var. Ama mıntıkada mülteciler yüksek komiserliği yok. Şimdi bu hızla ters tepebilir tabii. Çünkü Türkiye'nin bu tip krizleri yönetme becerisi yok tabii. Böyle bir şey yok. Yani o 90'ların 1. Körfez Savaşı ve Halepçe katliamları sonrasında Güney Kürdistan'dan gelen başına gelenleri hatırlayacağınız o dağın başındaki o korkunç manzaraları. Yani böyle, bu bir teknik bir konu bu yani. Böyle, ya bilirsin ya bilmezsin yani. Böyle Hı. yapılarak öğrenecek bir şey değil yani. Ee, bakalım ne olacak? Bunu yönetmek kolay değil ve bu e, iş burada bitecek gibi durmuyor. Suriye'den bahsediyorum. Evet. Sonra El Cezire'den baktım şimdi 9 bini açtı evet. diyor. Evet. Hı -hı. Ee, yani o bu çocuğu, çığ gibi büyür bu iş ve çocukları ve kadınları zaten e, e, güvenli bölgeler yolluyorlar yani karşı tarafa yolluyorlar e, Suriyeliler. E, bunun arkası gelir çünkü orada artık bir e, yani hayat memat meselesi var e, rejim açısından yakıp yıkacak yani. Ee, öyle gözüküyor. Ve sizin dediğiniz krizin başlangıcı da e, olarak değerlendirebilir. Belki sınırın hemen öte, öte tarafında hiç çadır falan işte olmadan 10 bin kişi de kamp yapıyor haldeymiş. Evet. Şimdi bu sınır bölgeleriyle ilgili şu bilgiyi de verelim. E, mülteciler sınır bölgelerinde kalmaz. Böyle bir adet yoktur. Çünkü çok tehlikelidir. Diğer ülkenin e, e, neyse elinde silah bulunan kuvvetleri, bu resmi ordu da olur veya herhangi bir ayrılıkçı hareket de olur, gelir o mülteci kamplarını basar çünkü. Evet. Yani bu çok yaşanmış bir olaydır özellikle Afrika'da. Dolayısıyla mültecilerin hızla içerilere çekilmesi lazım. Bunun bir bir bölümü yapıldı bunun fakat tam anlamıyla değil yani hemen gelenleri hemen içerilere ki başlarına bir şey gelmesin nakletmek gerekiyor. Teknik dediğim de bu zaten yani çünkü intikam alırlar yani gelirler orada içeride yapamadıklarını sınır bölgelerinde yaparlar ki öyle bir niyet olduğu da açıkça ortaya çıkıyor değil mi? Mahir miydi adamın adı? Evet. Ha, mahir bir adam evet. Ha, mahir çok üzgünüm yani bu <gülüyor> Böyle, bu isim benzerliğinden ötürü. Ben de. <gülüyor> ben hiç olmazsa bir rahat bir, birkaç günlüğüne rahat nefes almış oluyorum. Benim adaşlarım o dünyayı kasıp kavuruyorlar. <gülüyor> Abi Ömer, Ömer Elbeşir o o <gülüyor> Evet yani vallahi bu seni göbek kadın falan yok mu <gülüyor> maalesef yok benim <gülüyor> ee, ve siyaseten baktığımızda Suriye'de şu ortaya çıkıyor Yani bu da tabii Ankara'nın değerlendirme hatasınınını söylüyor bize yani bu rejim bu tip rejimler ya yani Suriye olsun Libya olsun bunlar reforme edilebilecek rejimler değil. Ve e, Dışişleri Bakanlığı'nın yani Davutoğlu'nun politikası ise hep bu yönde oldu. Dikkat ederseniz. Şimdi diyeceksin ki ya Beşar Esad gittiğinde ne olacak? Yani kıyamet kopabilir falan. Tamam ama bu o rejimlerin adam olacağı anlamına da gelmiyor tabii. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Fransa ile İngiltere'nin başlattığı bir girişim var. Yani bu aslında sonun başlangıcı demek tabii Beşar Esad açısından. Çinle Rusya şimdilik gözlemci, yani uzaktan bakıyorlar. Batı'nın aldığı kararlara dahil olmak istemiyorlar. Ama ee, yapabilecekleri çok fazla da bir şey yok çünkü e, her cuma kıyamet kopuyor e, arkadan e, intikam tugayları giriyor yani her hafta aynı şey tekrarlanıyor ve giderek daha fazla insan ölüyor evet ve pek çok insanda işkence hanelerde göz altında evet. ne olduğu belirsiz akıbetlere. Bir de news blackout tabii o çok evet. önemli yani her iki ülkede de dikkat edersen yani Suriye'de ve Libya'da hiç haber sızmıyor yani bu dünyada ancak işte Twitterlerden falan gelen haberlerle besleniyoruz o ki o son derece sağlıksız tabii yani önemli ama yeterli değil. Suriye konusunda ve Libya konusunda bu yapılan siyasi değerlendirmelerin e, e, hatalı e, olduğunu söylerken yani şunu söylemek istiyorum burada e, yani bir tuhaf bir e, reformcu anlayış var biliyorsun Türkiye e, ve başbakan sürekli e, Esada ondan önce de kaddafiiye reform yap falan diyordu Evet şiddetten kaçın ve bu şey dedi ama reform, reformlar için bir ta, takvim ver dediği belirtiliyor. Dün de konuşmuş galiba temsilcisiyle Hasan Türkmeni diye birisiyle. Evet. Ve, evet, reformları başlat diyor. Bir de şiddetten de kaçın. Şimdi bunların ama bu yani bu böyle sadece siyasi olarak ele alınabilecek bir şey değil. Burada bir, bir tarihi gerçek var, orada bir, bir yüz, nüfusun %10'una tekabül eden bir e, bir azınlık var ve bütün mem memleketi onlar ellerinde tutuyorlar. Evet. Şimdi bu, bu yaşanabilir, yani sürdürülebilir bir şey değil ki. Yani bunun reformu da olmaz. O adam reform yapsa ne olacak? Reform yapması e, sünni çoğunluğa, e, sünni çoğunluğu kamusal alana davet etmesi kamusal alanının sünni çoğunluğu açması anlamına geliyor ki böyle bir niyeti yok zaten adamın. Yani olsa kendi gidecek çünkü. Eşi dolayısıyla bu reforme edilebilecek bir rejim değil. Yani bunun üzerinde daha fazla üfrar etmenin bir anlamı yok. Üstelik bu ülkenin böyle bir demokratik geleneği falan da yok. E ne reformu yapacak Allah aşkına? Değil mi? Yani değil mi? yapabileceği reform ancak pılısını pırtısını toplayıp Ülkeyi terk etmektir yani Bu kadar başka bir, bir çaresi yok Yani evet yapacağı reform işte bugüne kadar Kestik bundan sonra Kesmiyoruz mu olacak Söyleyeceği laf yani Çok kabul edilebilir bir şey olmaz Bu rejimin toptan kökten gitmesiyle Veya demokratik olarak mı seçilecek Artık bundan sonra pek mümkün gözükmüyor Yani orada bir, tabi bir çok ciddi bir Bağız geleneği var hı hı. O Bağız geleneği Önce e, illa ki e, Alevi veya Sünni e, temelli değil. E, tamamen Jacoben bir e, partidir ma malum. Evet. ya Bizim Jön Türklere çok benzer Michel Aflak e, Suriyeli e, Hristiyan e, ve onun e, fikir babası yani tarihi e, figürü bu Bağız Hareketi'nin bir e, Suriye kökenli bir hareket yani bazı evet. başında ee, tabi rejimle bazı illa aynı şey demek değil ee, ama tabi kapalı kutu yani ne olacağı belli değil tabi Esad gittikten sonra başka türlü nasıl yönetilecek falan yani or orası aslında her türlü kıyamete açık bir yer olarak e, yanı başımızda duruyor tabi işin Suriye Suriye ile bitmiyor iş Lübnan boyutu var. İsrail boyutu var İran boyutu var Türkiye boyutu tabii ki var Irak boyutu var Yani hakikaten sıcak bir yaz Geliyor sanki oralardan evet, Bir de tabi çok bu şeyler de Özellikle belirtmekte Ve para, e, fayda var herhalde Paramiliter, milisler kullanılmaya Başlandı ee, Tabi e, Libya'da da aynı evet. şeyde, Suriye'de de öyle David Gardner, işte bir on gün önce falan buralardaydı, Financial Times'ın editörlerinden ve Orta Doğu uzmanı, sadece Orta Doğu özellikle de Suriye uzmanı. David şöyle dedi bana geç konuştuğumuzda, bir... Galatı meşhur var bu konuyla ilgili dedi. Yani Alevilerin e, böyle tek vücut olmasıyla alakalı. Bu doğru değil dedi. Yani ne sivil elitler, ne askeri e, cenah, bütün ordu Alevi biliyorsun Suriye'de. Ama dedi bu e, yani bu tek vücut halinde, yani tek yumruk halinde hareket ettikleri anlamına gelmiyor dedi. Bunu, bunu bilmek çok önemli. Çünkü e, bütün yapılan tahliller bunu bir temel parametre olarak alıyor. Yani Aleviler birlikte hareket edecekler ve e, e, kendilerini bu şekilde kurtaracaklar gibi bir, e, bir bir veri dolaşıyor ortada. Bu doğru değil diyor David Gardner. E, ve bu 120 polis mi ne? Bir asker evet. öldürüldü ya. Evet. Ha, onların Cisne, e, e, o onların Alevi olduğu söyleniyor mesela. Onların halka ateş etmeyi reddeden Alevi'ler olduğunu söylüyorlar. Evet bu yönde ve orduda da epey bir e, taraf değiştirme e, e, mesela. De, aynen U, YouTube'da da Diyar zurda e, baya protestocularla bir askeri zehirli aracın üzerine çıkmış ve şey kutlayanlar vardı muhalefeti hı hı. kutlayanlar gör, göründü deniyor. Tabi doğrulamak imkanımız yok ama böyle şeyler de geliyor. Şimdi bunu David Gardner'ın söylediğiyle e, kesiş, e, karşılaştırınca e, kesişiyor. Evet. Dolayısıyla bu az, iyi bir haber değil öte yandan. Bu, bu işin daha da komplike hale evet. geleceğini, karışacağını söylüyor bize. <gülüyor> bu, bu Güney komşumuz bir de Batı komşumuz var. Oradan da mülteci akını olur mu diye düşünüyorum ben şimdi bu sabah. Hindistan'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey olur ha. <he. gülüyor> yani e, ulusal birlik hükümeti e, ne doğru gidiyor başka çarede gö görünmüyor zaten. Seçim mecmi olsa ne olacak? Seçimi kim kazansa yani aman al senin olsun <gülüyor> vaziyetinde. Neyse Irak sağla, İran sağla. <gülüyor> Sınırlara bakıyorum şimdi. <gülüyor> Yunanistan <gülüyor> hakikaten ilginç Nereden nereye değil mi Yani Hı. o afra tafraya rağmen Yani ortalık tamamen Artık yani bakalım ne olacak Senin ada ne durumda onu da bilemiyorum Tabi adalara Bu adalara hiçbir zaman böyle şeyler sıçramaz Hı ama Sıçramaz Adalar Adal sağlam Adalar adadır Şimdi gelelim e, memlekete istersen. Midilli kastediyorsun değil Tabii mi? Ki. Yoksa Kıbrıs diyen yani. Yanlış anlaşılmasın. Kıbrıs değil canlı işimiz var. <gülüyor> evet. E, bu arada Kıbrıs'ta da madem Kıbrıs dedin bir e, regularizasyona gidiliyor. Yani or, Türkiye'den gelip orada 3 e, aylık süreyi geçirmiş olanları af e, yasası çıktı. Dolayısıyla orada da bir demografik, mühendislik e, son hızla e, tecelli ediyor. E, bu pek yansımadı tabii buraya. Kimsenin umru değil Kıbrıs. Yani nüfusu orada da bir e, 600 bine sabitleyeceğiz Allah'ın emriyle. Hayırlısıyla. Yani eşitlenecek dolayısıyla güney ile kuzey neredeyse. Evet. Yani bir, bir eğer oralara falan gitmeye niyetiniz varsa şimdi atlayın gidin hemen vatandaş olu verirsiniz yani genel konuşuyorum. Evet peki seçim mi? çok konuşuldu tabi yani bazı e, tespitler tekrar olacak ama e, belki e, yani en eski yenilik mahirinde dediği gibi BDP'nin bir şekilde ana muhalefet partisi haline gelmiş olması bence. Evet. Yani CHP artık hakikaten hem sağın hem solun oy attığı bir devlet partisi görünümüne eski seçkinlerin eski muktedirlerin e, siyasi rengi ne olursa olsun e, işte son kalesi e, gibi duruyor e, bu parti bu şekilde kalır mı o da belli değil o yani sağ grup e, herhalde ayrılır e, böyle bir takım öngörüler var haberal e, işte Sühel Batum falan onlar e, o e, Tabii yeni e, bir takım münferit isimler var e, partinin içerisinde ama onlar bu partiyi yani bu devi e, e, yerinden oynatmaya e, muktedirler mi tabii o ayrı konu bence çok zor hani ve bir şey de ürettiği yok yani birkaç tane e, spot e, lafın dışında e, o da içi tam anlamıyla doldurulmamış lafın dışında bir yeni öneri yok. Yani biz kapımız açık lafının dışında bir öneri yok. Türkiye'nin e, önü, yani önündeki dört yılla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi' en azından ben işitmedim. Yani bir işte bu e, aile sigortası falan tamam. E, ama yani bu sırf onla olacak iş değil. MHP tamamen bir ist, istemezluk partisi. Yani lumpen proletaryanın ve e, istemezluk partisi haline gelmiş durumda öyle gözüküyor. Bir, hiçbir polis siyasi önerisi yok. Hiç ama sıfır. Sadece statü o da hangi statü korumak gibi bir işlev edinmiş gözüküyor. AKP'nin ustalık ve ileri demokrasi lafları tabii çok endişe verici. Bu oturmuş batı demokrasilerindeki Sanki iyi yönetim, management e, sorunu varmış. Türkiye'nin tek sorunu oymuş gibi bir hava yaratılıyor burada. E, bu e, tabii kalkınmacı e, saplantıyla birlikte okuyunca bunu e, yani iş makinesi, vinç, e, beton <gülüyor> ve asfalt dünyasına hoş geldiniz e, gibi bir vizyon çıkıyor ortaya. Evet, şimdi belki işte bu daha ileride kısa zaman sonra konuşma fırsatımız daha çok olur diye ümit ediyorum ama şimdi tam bastırmanın da belki de zamanıdır bu, bu büyük Elbette. betonlaşma projelerine. Çok yeni birkaç araştırma var, belki sonra konuşma fırsatımız olur. Yani büyük, özellikle büyük barajların iklimi tamamen tabii. alt üst tabii, ettiğinin... Tabii çok sağlam Akdeniz böyle tabii. yöresinde özellikle Akdeniz iklimi olan ülkelerde mahvettiğine dair e, araştırmalar yayınlandı peş peşe. Böyle şeyleri de hükümete duyurmak lazım. O şuydu tabii. Yani biz bunu da duyurmaya devam edeceğiz. E, ama şunu da bilelim ki yani burada bir e, yani aç gözlülük seviyesinde bir tüketim e, sevdası yani ...artık meczupluk aşamasında bir, bir, ve daha önü alınmış da değil bunun. Daha yeni başlıyor aslında. Ee, bununla baş etmek kolay değil. Yani umru değil insanların. Benden sonra tufan e, yaklaşımıdır çünkü bu tüketim e, toplumu böyle bir şey. Ee, AKP bunu çok iyi değerlendiriyor aslında yani sınırlı demokrasiyle azami kalkınma, Çinle Rusya arası bir, bir karışım, bir model e, var kafasında vizyon dediği o yani işte bütün geriye kalan sorunlar bununla şekillenecek bence Kürt sorunu dahil çünkü Kürt sorununu e, bugüne kadar e, yani o açılımı açılım parantezi çoktan kapandı e, onu bir kenara koyarsak kafalardaki çözüm tamamen iktisadi kalkınma yani oralara işte duble yol AVM yani bu kadar ama bunun parası nereden gelecek falan o önemli değil bir şekilde Allah verir yani kervan yolda düzülür gibi bir mantık var ve bütün yani Türkiye'nin sorunlarının çözümü burada o vizyon o yani Türkiye büyüsün vizyonu var ya Türkiye büyüsün, istikrar sürsün Türkiye büyüsün o, yani onun dışında ben bir temel siyasi e, yaklaşım göremiyorum. Demokrasi bunun e, yeri geldiğinde payandalarından biri ancak. Şimdi burada, yani bu gidişata e, veya bu vizyona, bu siyasete hayır diyebilecek ve e, önerileriyle hayır diyen e, bir tek siyasi parti görüyorum. Ben o da VDP. O yüzden ana muhalefet dedim. Evet, belki işte e, her ikisinde de, yani bu son e, benim görebildiğim kadarıyla son bir, bir hayli önemli araştırmalar çıktı. Her iki yönde de. Yani bir tanesi bu enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiyle 2050'ye kadar %85 hatta %100'e yakın tasarruf imkanı ve bambaşka bir vizyona geçme imkanı çok objektif bir takım iktisadi kuruluşlardan filan da gelen buna son olarak da işte IPCC denilen hükümetler arası iklim değişikliği kuruluşunun da raporu var. Belki bunları yapıp Türkiye'de de vizyonu işte bu jeotermal, güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi şeylere nakledip işte dediğin gibi tüketim meselesini de enerji tasarrufuna dönüştürecek ulaşımda filan bir şekilde. Yani, yani şimdi gidişat tam aksi yönde malum. Yani Türkiye her anlamda tasarruf etmeyen, yani bir, iktisadi anlamda da tasarrufu sıfır bir ülke. Onun için bu kadar çok sermayeye ihtiyacı var zaten. Dışarıdan gelecek paraya ihtiyacı var. Türkiye tam bir israf ekonomisi aslında. Her anlamda yani bu enerji açısından da böyle etrafına bak her konuda israf yani yapılan işler bir mesela bir yıkılıp bir daha yapılıyor çünkü doğru dürüst planlanmıyor falan yani burada çok temel bir sorun var ve ne olacak yani tamamen Keynesiyen işte çukur kaz çukur doldur tipi bir yaklaşım hakim ee, bunun tersine döndürülmesi bence çok çok zor. Yani o yüzden e... ama tek yolu da bunu bastırmak. Elbette, evet, elbette. Yani elbette, elbette. elbette. Müthiş bir gıda ile ilgili e, gıda ve enerji krizi var. Bunun üstüne üstlükte işte en en büyük uzman kuruluştan da, Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da peak ile ulaşıldığı, bundan sonraki geleceğin fevkalade endişe verici olduğu da açıklandı daha yeni yani. Fatih Birol bizzat baş ekonomist açıkladı yani. Fakat şu, bunun Türkiye'de siyasete tahvili dönüştürülmesi nasıl olacak? Benim sormak istediğim soru bu. Evet. Bunu bunu hangi parti örtleyebilir hangi parti bununla hakikaten ilgilenebilir ben bir tek BDP'yi görüyorum yani bu konuda e, bugüne kadar iki kelam etmiş bir parti varsa tabii yeşilleri falan bir kenara koyuyorum ama yani onların öyle bir temsiliyeti yok da maalesef e, ama BDP'nin böyle bir hassasiyeti var yani bu e, ve bunun üzerine gidilmesi lazım bence. Bu önemli mesela seçim kampanyasında Ertuğrul'un, Kürkçü'nün, Mersin'de bu nükleerle ilgili sözleri Yeşiller tarafından not edildi ve gittiler desteklediler orada biliyorsun. Yani evet. kaç kişiye ulaştılar, ne kadar oy getirdiler o önemli değil ama orada böyle bir damar bence var kaldı ki doğuda özellikle uygulanan bu projeler... E, yol olsun, baraj olsun bunun biliyorsun e, bir de bir siyasi hatta askeri e, strateji anlamında bir e, boyutu olduğu söylenir hep epeydir. Yani o yolları kesme falan. E, e, dolayısıyla burada bir e, yani bu, buna tabi o orman yakmaları bilmem ne falan onları hiç dahil dahi etmiyorum. Yani ekolojik hassasiyet eee ister istemez BDP'de var olan bir hassasiyet gibi geliyor bana. Dolayısıyla buradan yürümek bence çok önemli. Ekolojik hassasiyeti olan e, bazı milletvekilleri girdi hakikaten. E, evet. yani o bir e, sanki Cumhuriyet Partisi'nden de benim tanıdığım bir milletvekili. O var şimdi bu hassasiyette ama yani Evet. Melda Onur. Evet. Ama e, yani bunun e, mesela mecliste bir e, yani bir mesele haline gelmesi bugüne kadar yok böyle bir tartışma. Evet, çok biliyorsun. çok önemli evet. bir mesele. Bunu kim yapar sence? Kim yapabilir? Hangi parti yapabilir? Tabii ki BDP. BDP evet. Yani. Evet, yani doğru. Başka hiçbir parti göremiyorum yani bunu yapabilecek. Evet. Dolayısıyla burada hakikaten yeni, yani ana muhalefetten kasıt sadece Türkiye'nin demokratik e, ee, e, sorunlarına çözüm yani Kürt meselesinin çözümü artı yeni anayasa üzerinden e, Kürtlerin de içinde olacağı ve onların taleplerinin karşılanacağı ve dolayısıyla demokrasi alanının genişleyeceği e, bir Türkiye'ye ilaveten ve bunun da parçası olarak bu ekolojik e, hassasiyetin e, taşıyıcısının yine bu, bu parti olabileceğini gözlemliyorum evet yani bu, bu bağlamda son bir şey daha ilave edeyim müsaade edersen yani başbakanın evet. konuşmalarında seçim öncesi konuşmalarında gerçekten bir kütücü bir ibarede şeyle ilgiliydi bu yapılması düşünen yeni barajlarla büyük barajlarla onları da sınırların bir korunması olarak yani Suriye'ye ve Irak'a karşı bir e, uluslararası suların paylaşılması konusundaki antlaşmalar yapılmadan evet. görüşmeler yapılmadan önce biz yapalım diye evet tabi tabi tabi çünkü orada e, yani Avrupa Birliği e, müzakerelerinin ahı gitti vahı kaldı ama orada bu konuyu daha önce konuşmuştuk e, dolaylı olarak o sözleşmelerin Espo ve Arhus anlaşmaları bunlar o sözleşmelerin e, e, Türkiye tarafından onayı gerekiyor. Yani sınır aşan sularla alakalı. Evet, ama yani bu Irak ve Suriye açısından şimdi oralarda tabii başka sorunlar olduğu için bu kadar gündeme gelmiyor ama ne zaman Türkiye'ye Irak'tan veya Suriye'den bir heyet gelse permanent agenda item yani tabii Türkiye ile yaptıkları mi? müzakerelerin e, e, müzakere konularının en başında gelen konudur bu. Çünkü su yok orada. Ve hayat memat meselesi. Aynen öyle. Ve e, ve Türkiye bu konuda bugüne kadar son derece e, e, e, bencil e, davranmış bir ülkedir yani. E, onların da yaptıkları hatalar var tabii bu Sovyet modeli çok geniş e, yüz ölçümü olan. Dolayısıyla buharlaşmaya çok açık barajlar var mesela Suriye'de. Yani Sovyetler döneminde adam sanki Volga üzerinde baraj yapıyormuş gibi gitmiş orada. Fırat üzerinde baraj yapmış falan. Buharlaşıyor falan böyle sorunlar var ama bu sorun yani bu su sorunu bu adını ettiğin iki ülkeyle olan su sorunumuz kazus bellidir yani. Savaş sebebi evet. Tabii. Tabii, yani tabii. Bu, ben de Bu çok ciddidir yani bu öyle Erdoğan'ın oraya şey yaparında ne olacak yani? Su, su, su savaşı mı çıkaracak yani oraya baraj yapıp? Allah akıl fikir versin yani. Yani bu ya, ya, ya. çok yeni araştırmalar araştırmalarda muhakkak konuşma fırsatımız olacak ama gerek Amerika'nın en baba yayın organlarında yayınlandı. Geophysical Research Hı -hı. Letters gibi Hı -hı. bu barajlar işte senin de sözüne ettiğin şeyler büyük barajlar hem Kuzey Amerika'da tabii, tabii. hem de Akdeniz Havzası'nda. Yarı kurak iklimler için felaket yaratıyormuş. Şimdi açığa çıktı bilimsel olarak. Yani fırtınaları da yoğunlaştırıyor filan yani. Bir bilgi daha vereyim mi? Lütfen. E, depremi de tetikliyor. Evet öyle de bir şey var. Tabii tabii onunla ilgili bir çalışma da var. Hmm. <gülüyor> Çok bu... büyük bu, bu. Bunun bu şeyde bir büyük deprem oldu. Çin'de. Evet. O o, te, o o o tespit yapıldı yani jeofizikçiler tarafından. Oradaki büyük barajın tetiklediği. Evet, ona da bakalım tabii. Tabi. Peki. Ya işte kalkınalım. Büyüyelim. <gülüyor> <Aynen>. Hadi büyüsün. <gülüyor> Peki çok şey. <teşekkürler>. Hayırlı büyümeler. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Roadrunner ya da I'm a road Runner, Junior Walker and the All Stars grubundan dinledik. Çok uh, Motown sadasının ünlü uh, yani Motown şirketinin çok ünlü şirketin yarattığı Motown, uh, Detroit'teki Motown sadasının en bilinen parçalarından biriydi. Tabii ki gene altında bulunan imzalardan biri bestenin Lemon Dozier bugün 70. yaşını kutladığımız besteci. Holland Dozier, Holland diye bilinen efsanevi üçlü'nün bir parçası. Kendi başına da besteleri de var, şarkıları da var. Ama biz şimdi imzasını attığı çok ünlü bazı parçaları dinletmekle yetinmeye çalışıyoruz. Sizinle yetiniyoruz. Ama Road Runner'da onlardan bir tanesiydi. 16 Haziran 1941'de doğmuş olan Lemon Dozier için. Çaldığımız Bir parça daha Evet saat 9.40 Ve devam ediyor Açık radyoda açık gazde. Evet Suriyelilerden Çok 9.000'i aşmış Olduğu haberi geliyor ve bu arada Ahmet Davutoğlu'nun da Türkiye Dışişleri Bakanı Bir günlük bir ziyaret yapmış Hatay'da Sığınmacılar için sayı sınırı olmadığını da söylemiş Hatay'a giderek Suriyeli sığınmacıları ziyaret ediyor Sığınmacı sayısının 10.000'den sonra durması söz konusu değil demiş Özel temsilcisi Esad'ın da Başbakan Erdoğan'la görüştü Bunu da ayrıca Cengiz Aktar'la konuşurken de sözünü etmiştik Orada çok büyük bir şey var Sıradaki hedef çok tehlikeli durumlar var. Marat Elman olduğu söyleniyor. Bu arada da ya asker halkını vurursa gibi en kötü senaryolardan bahsediliyor mesela Radikal Gazetesi'nde de sınırda bekleyen Suriyelilere ordunun müdahalesi. Cengiz Akter'in dediği buydu zaten. Buydu. Evet. Yani bir an önce Türkiye'nin sınırın Türkiye tarafında ki kampların içeri alınması ve sınırda bekleyen Suriyelilerin de bir an önce güvenliğe ulaştırılması konusunda bir şeyler en azından gerekli boşluğun yaratılması gerekiyor yoksa her türlü işte intikam gerçi neyin intikamını aldıkları da çok belli değil ama her türlü saldırıya açık bir şekilde bekliyorlar orada. Zaten su yok, yoksulluk var, gıda fiyatlarında yükselme var, enerji fiyatlarında yükselme var. Bütün bunlar zaten olan biten arka plan. Bir de üstüne üstlük bir korkunç bir baskısı var işte muhaberatın vesaire. Evet. Ölümcül şeyler var çok ağır yani. Esad'ın kardeşi Mahir'in sözüm ona komuta ettiği işte 4. Tugay'ın Şam'ı hiç terk etmediğini de söylüyorlar filan ama çok ağır toplu Sadece mezarlar 4. var. Sadece 4. Tugay'ı kontrol etmiyordur. Toplu mezarlar var ve toplu mezarların tuzaklandığı evet, tuzaklar bu. kurulduğu toplu mezarları açılamasın diye böyle durumlar artık düşülebilecek en alçak evet, noktaya evet, düşüldüğü bir öyle. durum yaşanıyor ama bir yandan da rejim propaganda. Çalışmalarına devam ediyor evet. Örneğin en büyük bayrağı Birlikte açalım kampanyası yapılmış Evet Yeni Şafak'ta da Bu kapsamlı olarak Görünüyor ee, Binlerce kişi bir araya gelmiş Şeyde artık kimse bu kişiler ee, Şam'da 2300 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde Bayrak açmışlar Yönetmene Desteklerini bu şekilde belirtmiş olmuşlar Şam'ın Mezze otobanında Otobanında meydana geldi diyor. Haber. Şöyle sloganlar da atmışlar. Yeni Şafak'tan aktaralım. Halk Esad'ı istiyor. Canımız kanımız sana feda olsun Beşşar. Hafız'ın babası. Şeklinde slogan atmış. Hafız'ın babası mı? Hafız'ın oğlu. Herhalde öyle. Olacaktı bir ufak yanlışlık olmuş. O haberde yani. belki bir... Neyse. Ee, işte halaylar falan böyle bir şey olmuş ama e... ve e, en büyük bayrağı açma gösterisi olumsuz bir durum yaşanmadan sona erdi diye bitiyor Yeni Şafak'taki evet, haber bu şekilde bu da gülünç bir durum olumsuz bir durum yaşanmadan mı bayrağın <gülüyor> açılmasının kendisi hani e, o kadar fazla insanın böyle bir toplu hezeyan ile bir araya gelip <gülüyor> dev bayrak açma falanla uğraşması zaten yeterince neyse çok da konuşmayayım bu konularda ilginç diyelim evet fakat şimdi asıl tabi bir de şey vaziyeti var değil mi evet. en büyük bayrak mı bu Vallahi bakalım en büyük bayrak mı 2300 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde Hangisi? Bu Suriye'de açılan bayrak. Tabii. Peki bu bayram parasını kim veriyor? Kim yaptırıyor? Hangi terziler? hangi kumaşçılar, tekstilciler filan? Neyse. Beşşar, hafızın oğlu. Evet. Tahminen. <gülüyor> evet. ne olsa gerek. Evet. Fakat kötü haber diye arkadaşımız Can bize vermiş. Esad yanlarına kötü haber. Ben Can'a bir kötü haber vereyim. Kendisi yanlış hesaplamış yalnız bence. Öyle mi? Bizim, bizim bayrak daha büyük diyor. 29 Ekim'de, 2003'te İstanbul'da açılan Türk bayrağı Suriye'de açılan bayraktan 1500 metre. 1,5 kilometre daha uzun demiş. Öyle miymiş? Evet. E şey, e, bendeki haberde e, 4500 metrekare alan kapladığı bilgisi vardı ama bu Mersin'de açılan bir bayrak. İstanbul'da da mı bayrak varmış bir tane açılan? Evet. 29 Ekim 2003 rekor oradaymış. <gülüyor> o onda kaçmış rekor? 1500 metre daha uzun. Suriye'dekinin uzunluğuna 2300 kadar, metre diye verilmiş. Yeni Şefak'ın harbinde 3800 metre kare evet, metre o zaman. Evet. metre. Evet, öyle. Balacan'ın yalancısıyız. Buradan onu Can sustur. diyorsa, can diyorsa Kor doğrudur. Gördü orada. <gülüyor> hesabını sorarız sonra ama, ama şey ona var ona da daha da kötü haber Türk, Türklere Türk bayrak severlerine de kötü bir haber var ki İsrailinki en büyükmüş. büyükmuş. Onu da Güneş Dünya Rekorları sitesinden Ya bunda da bul. bir yanlışlık olmasın Ben Suriye'deki bayrağın metrekare alanını Hesapladım 41.400 metrekare çıktı İsrail'deki 18.843 Diye çıkıyor Burada bir karışıklık var Bence kimin en büyük bayrağa sahip olduğu henüz Hala e, bu ödül açık Daha iyisini yapabilirsiniz Diyelim Evet ve ben de ona Boy önemli değildir diye. Peki. büyüklük önemli dildir diyerek kapatayım meseli istersen. Tamam. Bu arada Angel Angelina Jolie de cuma günü Türkiye'de ol, olacakmış, bekleniyormuş. Ee, evet o da emin olun bütün gazetelerde birinci sayfada neredeyse vardı. Evet, bilmişiz milletler iyi niyet elçisi Angelina Jolie Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kampını ziyaret etme talebi. Ankara tarafından olumlu yanıtlanacakmış Muhtemelen ve Culi Cuma günü Türkiye'ye Gelecekmiş evet, bu, bu konularda ya Böyle e, ameliyat berber yardım Çalışmalarını epek Afrika'da Filan çok yürüttü Pek çok da evlat ediniyor Öyle çalışmaları çok var Afrika'dan. O zaman istikrarlıdır diyelim. Evet bu evet. De. Aynen öyle. Ben yani. çok bilgisayar değilim. O yüzden fazla konuşmayacağım bu konuda. Bu arada tabii şey Suriye'deki bu bayrak e, olayından tekrar bir Yunanistan'a da gidelim istiyorsanız. Yunanistan'da e, ortalık yıkılırken çok farklı şeyler konuşulurken e, bazı e, şeyler e, milletvekilleri Makedonya'ya takmış. Makedonya'nın e, hmm. açtığı Büyük İskender anıtıyla falan ilgili olarak nasıl böyle bir şey olur bizim milli kahramanımızı sahiplenirler şeklinde e, tepkilerini dile getirmişler. Onlar gerçek Makedonya değil demişler. Büyük Aleksandros, Filipos'un oğlu. Evet. Ona da öyle diyebiliriz. Diyebiliriz. Madem bugün böyle başladık babalar ve oğullar meselesi. Evet İskender'i de ayrıca e, oldukça kozmopolit yaklaşımından dolayı da severiz. Burada da ben kişisel olarak ben bir not olarak şey yapayım. Yani kendi komutanlarının bütün gittiği ülkelerde halkla karışma politikasını benimsemiş bir herkesten farklı olarak. Tabii şimdi tanıma. günümüz standartlarıyla İskender'in dönemine gitmeyelim. <gülüyor> Birçok şeyler de çıkar yani onu biraz böyle hafif e, kurcalarsak e, olsun. Alexandros. Dönemine göre belki öyle bir insan evet. olabilir veya iktidarın ne, nereden geldiğini doğru tespit etmiş de olabilir, olabilir evet. Şimdi biz gelelim diğer bir iktidar meselesine Burada Mustafa Gökkılıç'ın ilginç bir haberi var Radikal gazetesinde birinci sayfa başka gazetelerde de var ama en kapsamlı Radikal vermiş görebildiğimiz kadarıyla ...Türk Silahlı Kuvvetleri faturayı çiçeğe kesti diyor. Yani dursun çiçekten Hangi bahsediyor. Hangi çiçek? Balyoz davasından tutuklu olan... ...albayı kastediyor. Genelkurmay internet andıcı soruşturmasının bu... ...İstanbul Başsavcılığı'na 13 sayfalık bir yazı göndermiş... ...ve karap propaganda yapan 42 internet sitesinin içeriğinden... Albay Dursun çiçeğin sorumlu olduğunu belirtmiş. Savcılık bunun üzerine yeniden çiçeğin ifadesine başvurmuş. Çiçek savunmasında da farklı bir şey söylemiş. Her şey emir komuta zinciri altında yapıldı demiş. Burası dün gene farklı konularda karışık durumlardan bahsediyorduk. Şimdi yeniden farklı bir durum iki farklı Açıdan bahsedebiliyoruz Neymiş İnternet Anlıcı diye böyle çok sayıda e, Kara propaganda yapan 42 internet sitesinden Bahsediyorduk Irsica.org Nakşilik.com Nursi.info Özgürgenç.net Gençlik.info Aslar Org Askeriz Info TSK Asker Türk Atak Gen, gen TR Türk Ses PKK Gerçeği Net PKK Apo Apo PKK Kom gibi 42 site var ve meçhul asker Kasım 2009'da elektronik posta yoluyla mektup yollamış, ihbar mektubu ve Genelkurmay'ın psikolojik harekat faaliyetleri çerçevesinde 42 ayrı internet sitesi kurarak kara propaganda yaptığını belirtmişti. Sonra o dönem yargı kon soruşturmalarını yürüten savcı Zekeriya Öz, yaş toplantıları, yüksek askeri şura toplantıları yapıldığı sırada Orgeneral Ihsız'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi ifadeye çağırmış. Şimdiye kadar çok sayıda asker ifade verdi ama tutuklanan olmamış. Tüm generaller hıfsı Çubuklu, Mustafa Bakıcı ve Orgeneral Mehmet Eröz ifade için dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelmişler. Ee, şimdi şöyle bir şey, baya ilginç bir şey var. O siteleri Albay Çiçek yönetiyordu demiş Genelkurmay Başkanlığı. Tek başına böyle bir şeye girişti diyor yani. Bayağı tek başına o zaman üstün çalışıyormuş diyelim çünkü çok kolay bir şey değil değil mi? Yok hepsi ondan sonra da tamamen kapatıldı. 13 sayfalık bir rapor göndermiş ve internette tek başına adıyla bir film bile yapılabilir bu değil mi? Web'de tek başına. Olur, ilginç bir fikir. Ee, kara propaganda yapan internet sitelerini o dönemde görevli personel olan Çiçeğin yaptığını öne sürmüş. Bunun üzerine savcılıkta ne yapmış? Tabii dönmüş ve Çiçeğe ne diyorsun diye sormuş. O emir komuta zinciri çerçevesinde evet, demiş. Her şey emir komuta zinciri altında yapıldı demiş. Sence kim haklı? Genelkurmay mı? Web'de tek başına çiçek mi, yoksa ikisi birden mi? Vallahi nereden baktığınıza göre değişir herhalde. Ama şu da var ki hani e, böyle tek başına o kadar fazla siteyi yönetmesi de çok kolay olmasa gerekli düşünüyorum veya e, ama zor işlerin için yetiştirilmiş insanlar yok mu? Olabilir evet, zor işler için. Diyorsunuz hani bizim öngöremediğimiz bir kapasite olabilir bu. Tabii mümkün. Evet, bu işte bütün e, şey ittiçaile müc mücadele eylem planı kapsamında bütün Türkiye'deki bilim kuruluşlar bir fişlenme durumu da söz konusu. Fişlenmişti dursun çiçek. Onları da tek başına yapmış. İşte herkesin hemen hemen bütün kuruluşların bir şekilde Soros'la bağlantılı olduğu filan gibi şeyler de o zamanlar gazetelerde eğinlanmıştı. İşin ilginç olan taraflarından bir tanesi reddedilmemiş olması. Evet böyle şeyler yapıldı faaliyetler. Emir Kumursa da zinciri dahilinde diyor bir taraf. Bir tarafta diyor ki yok tek başına. E, bu sitelerin altyapısını Milli Savunma Bakanlığı ihaleyle alırmış zaten. Öyle diyor Dur, Dursun Çiçek. Amaç %100 beyaz propagandadır. Şimdi bir beyaz var bir de e, propaganda Kaça ayrılır? Benim anlamadığım Yavrum bir şey var. Mahir Kaç <gülüyor> renktir? Beyaz, gri ve siyah. Siz bir yerlerden okuyorsunuz bence bunları. Evet çiçeğin. Tamam peki bir ifadesiyle. şey söyleyeceğim. Ee, bir TSK gibi bir kurumun ülke içinde propaganda yapma görevi var mı ya? Ya bir savaş halinde mi? Hani böyle savaş halinde falan işte bildiri dağıtılıyor başka yerlere falan filan ama öyle bir görevi var mı her şeyden önce? Yok hayır. O ama zaman... su uyur düşman uyumaz mantığıyla hareket ediyor olabilir. Kime karşı? İç düşman. Düşman beşinci kim? Beşinci kol. Hmm. Ona İçimizdeki göre de... düşman. Neyse yani hakikaten beyaz gri ve siyah beyaz propaganda bilgilendirme anlamına gelir demiş. Baya bir ders vermiş. Kara propaganda kötüleme amacını taşır. Peki bunu bilecek misin bakalım? Grip propaganda. Bulandırma amacını taşır. Evet her ikisinin <gülüyor> karışımıymış. Benim görevim yurt dışı ile ilgili diyor psikolojik harekat sanki mikrop virüs. Dağa çıkmanın kötülüğünü anlatmak da psikolojik harekat. Beyaz propaganda yaptık bu birimin üstüne gittiler dağa çıkışlar arttı demişti. <gülüyor> generalle sorgu yapılıyor. Adli müşavir adliyede. Genel Kurmay Hukuk Müşaviri Çubuklu kara propaganda amaçlı sitele için dün ifade vermiş. Onun ifadesinde bayağı bir gün. kabul edilen bir savaş durumu var o zaman yani. Evet, var. Bizim de haberimiz olsaydı keşke. Çok endişe verici ve evet hukuk devleti açısından hukukun üstünlüğü açısından son derece kaygı verici gelişmeler bunlar. Ama sadece bunlar değil tabii. Sadece bunlar değil. Bu arada şeyden de hemen bahsedelim. iki dava da var. Edemir meselesini de hatırlatalım. Hatırlatalım. Ee, buradan hukuk devlet demişken insanın aklına gelmiyor değil. Zaten Özgür Mumcu da bugün yazmış radikaldeki köşesinde. Bir gün herkes tutuklanacak başlıklı köşesinde. Ve e, Hüseyin Edemir'in e, hala tutuklu olarak yargılandığını söylemiş. 23 Haziran'da bir sonraki davası görülecekmiş ve açıklamasına yer vermiş. Kendisinin çağrısına, Hüseyin Edemir'in çağrısına yer vermiş. Biliyorum bu haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalan tek kişi ben değilim ve belki de daha belki de çok daha trajik hikayeler vardır. Daha fazlası olmasın. Başkalarının da hayalleri ve gerçekleri yalan olmasın diye bu mücadelede sizin ve benim yanımda olmaya, adalet ve özgürlük mücadeleme destek vermeye çağırıyorum." demiş Hüseyin Edemir'in kim olduğunu. İsterseniz kısaca hatırlayalım Kendisi ODTÜ Tarih Bölümü mezunu ee, Aynı zamanda ODTÜ ve e, Almanya'daki Humboldt Üniversitesi ile ortak e, Humboldt Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir yüksek lisans programında da öğrenci ee, Kendisi ama bir seneden fazla bir süredir şu anda tutuksuz olarak yargılan, Pardon tutuklu olarak yargılanıyor olarak Tutuk, yani. Bilim sürüştü ee, belki de normali olduğu için tutuklusa gitmiştir benim ee, dedim veya normal hiç yargılanmaması no, no, da olabilir tabii. çünkü e, yargılandığı e, sebep de örgüt dokümanı bulundurmak. Yani en azından şu ana delil olarak gösterilen o örgüt dokümanı savcının dönüp dolaşıp örgüt dokümanına e, geliyor. E, herkes dikkatli olması gerekiyor evde örgüt dokümanı bulundurmayın. Evet örgüt dokümanı bu şey içinde yeni tutuklamalar var ayrıca onu da belirtelim. Hopa da devam ediyor. O hal sürüyor ve 20'ye yakın eve baskın yapılmış. 17 kişinin gözaltına alındı. ve Bazıları Erdoğan'ın kız mı kadın mı dediği Dilşat Aktaş için yakalama kararı çıkarıldı. Hopa'da bir kişinin daha tutuklandığı haberleri de var. Ali Can Uludağ'la Ömer Şan'ın haberi var. Cumhuriyet gazetesinde onu da ekleyelim. Ayrıca bir de İki davadan daha bahsedelim Hüseyin Edemir'in dışında aynı gariplikte yani insan garipliklerden gariplikler beğenme durumunda kalıyor ee, babası hastalandığı için şeye gelen e, Türkiye'ye ziyarete gelen e, yazar ve insan hakları aktivisti Erdoğan Akhan'lı Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs, e, teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Şimdi bir döviz bürosunun 1989 yılında soyulmak istenen döviz bürosu sahibinin öldürülmesiyle ilgili yargılanıp geçen yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra suç vasfı değişebilir denerek tahliye edilen yazar Akanlı'nın Şimdi müebbet hapsini istiyor savcı. Tahtakale'deki bir handa. Orada da bir örgüt dokümanından bahsediliyor. Savcı Kara öldürülen tutumun oğlu Mustafa Tutum'un fotoğrafı gösterilen Akhanlı'yı önce teşhis ettiğini daha sonra mahkemede aynı fotoğraf değil dediğini anımsatmış. Bu örgüt dokümanı ile neyi okuyup okumadığına göre insanların tutuklanması arasında çok bir fark yok galiba ya. Ben bunlardan bunu anlamaya başladım artık. Bir de tabii Pınar Selek davasında da bu vesileyle bahsetmemiz lazım. O da aynı tuhaflıkların ve korkmuşlukların bir başka boyutunu da oluşturuyor. O, da... o ana gemi zaten. Bütün bu dava, yavru davalar sanki oradan çıkıyormuş gibi. Gözüküyor. Bu hukuksuzluğun e, en büyük sembollerinden bir tanesi de o dava. Ama en eskisi galiba ki bu durumda elimizde olan. 1989'dan bahsediyoruz. Evet. Pınar Seyit davasından eski tabi. Peki bence burada bir şeyden bahsedelim mi bu arada? Özetler arasında saymıştınız ama belki biraz daha fazla e, onlardan da bahsetmek gerekir. Japonya'da ee, kıyıdan 650 kilometre açıkta Shima'da, hmm. Kuzey Hayat doğusunda iki tane balina yakalanmış. Önce neden yakalandılar tabii balinalar? Yemek için. Balinaları yiyorlar e, o amaçla. Yok bilimsel amaçla. Bilimsel Hayır. araştırma amacıyla diyorlar kendileri. O, o uluslararası anlaşmalara falan herkesin birliği Böyle ama e, açık açık hafif bir sırıtışla palavra olarak sıkılan bir şey. Balinalar yenilmek amaçlı yakalanıyor her şeyden önce. E, gerçi hani başka şeyleri, canları yemekle ne gibi bir farkı var onu tartışmayı başkalarını bırakalım. Türleri çok azaldığı için sadece. Evet. Yok olma tehlikesinde olduğu için diyelim. E, ve iki balinada, yakalanan altı balinaların ikisinde bayağı yüksek seviyede radyasyon çıkmış. Kiloda bir tanesinde 31 bekerel, diğerinde 24.3 bekerel kiloda radyasyon ve bunun da sesyum adlı radyoaktif maddeden kaynaklandığı tespit edilmiş. Ve değer haberimiz olmayan başka bir nükleer sızıntı suya nükleer maddelerin karışması olayı olmadıysa Fukushima'dan kaynaklanıyormuş. Evet ama mühim değil demiş. Kosei Takekoşi açıklama yapmış balıkçılık ajansı etkisi ve... ...çok tehlike sınırının çok altında... ...rahat rahat yiyebilirsiniz... ...demiş balina etinin... ...ama balina eti yendiğini... ...kabul etmiş mi oluyor böylece... ...bu yasak halbuki... ...burada bir tuhaflık var bu haberde... Anadolu, ...Anadolu Ajansı... ...AP'den almış... ...Associated Press'ten bilemeyeceğim yani... ...o zaman açık açık... ...söylemiş oluyor... ...kulağa çekilmiştir herhalde... ...evet... Böyle durum. Amerikan insansız uçakları da bugün Pakistan'da 3 kez saldırı düzenlemiş. Toplam o 15 ürlü. İnsansız uçak meselesini dün kendi aramızda da konuşuyorduk. Hani giderek daha tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Hani yapılan yürütülen savaşları da böyle tamamen perde arkasından yürütmek karşısında gelebilecek ve normalde Sırnak içinde savaş koşullarında hani böyle bir de onu savaşı böyle uygar e, göstermeye yönelik medenileştirme operasyonları vardır ya işte siviller falan filan. Evet. İşte her türlü o nedenle ortadan kaldırabilecek e, o ilkeyi de ortadan kaldırabilecek noktaya gidiyor. E, bu insansız uçak kullanımı falan onu da söylemiş olalım. Kendi altlarını kendi kuyularını da kazıyorlar o şekilde. Zaten bu işin son noktasına doğru da hızla gidiliyor doğrusu. Peki bunu da bitireceğiz Son olarak da şeyi söyleyeyim Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çolaşan Türkiye'de vatandaşların Başlarına getirilenlerin Bilincinde olmadığını söylemiş e Zaten birçoğumuz aptal değil miyiz? Aç bırakılmış farkında değil diyor hı hı. Seçim sonuçları düzene değerlendirmiş. Ad De Konya şubesi binasında düzenlediği eski yargıç kendisi. Yani 43 milyon seçmenin %50'sinin 3 dönem Türkiye idare eden işsizlik ve yoksulluktan sorumlu olan iktidara oy verdiğini öne sürmüş. 3 dönemde 2 dönem idare etmiştir bir kere bunu düzeltelim. İkincisi de yani yanlış oy verdiğini söyleyip Türkiye'de toplum başına getirilenlerin Bilincinde değil, alk şikayetçi ama kimden şikayet edeceğini, neden şikayet edeceğini bilmiyor demiş. Herhalde öğretecektir. Ben burada bitiriyorum. Öğrenmeye açıyoruz biz. Biz de herkes gibi. Ama her zaman söylerim, her şeyin başı eğitim. Lemon Dozierle bitirelim. Onun bu sefer de kendisinin besteleriyle pek çok günlü grup sayısız yoruma yol açmıştı. Ama kendi bestesinde kendisi söylüyor bu sefer doğum günde 70. doğum yıl dönümünde trying to hold on to my woman. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Just trying to hold on To my woman To my life I've got a woman that Satisfied my every need She's got a formula Guaranteed to please You know what, there was once a time When I ran the streets And trying to sweep all the girls Off the feet Of that kind of candle Paint the town with the boys I stay home I just try Something I couldn't stand to lose Her confidence in me I don't dare misuse If I get to hurt to go She may not know where I'm going He's giving Çıkkastı